Yani TV ekranlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerleriniz olsun. Ramazan-ı Şerif ayınız mübarek olsun. Ramazan soframızda bu akşamki iki değerli konuğum, değerli Ahmet Öztan Hocam. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Allah razı olsun. Diğer konuğum da e, Türkiye İzlik Federasyonu Başkanı Hasan Subaşı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. E, İstanbul için e, ezan okundu, Allah kabul eylesin diyelim bizler de orucumuzu açalım. Evet, buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim Allah sofralarımızı bereketle eylesin. İnşallah e, bu güzel sofrada çay eşliğinde kıymetli misafirlerimle muhabbete devam ediyoruz. Muhterem hocam, öncelikle çok sağlıklı gördüm. Maşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah, Allah hamdüs olsun. Allah sağlığınızı daimi edesin. Ee, özellikle Ramazan ayı bize ziyadesiyle sağlık getiren, maddi manevi sağlık getiren, fiziki e, metafiziki diyelim efendim. Sağlık getiren Cenab-ı Hakk'ın mültifu. E, o yüzden Ramazan'da daha sağlıklı olmamız beklenir. Ama tabii Ramazan disiplinini de gözden ırak tutmamamız lazım. Güzel bir sosyal ortam oluşuyor. Bir neşe oluşuyor. Bu manevi neşenin e, bir e, aksu ameli olmalı. E, bu da daha ziyade tefekkür ve Kur'an e, ayı olmak itibariyle bu taraflara da çok daha eğilmemiz lazım. Ama biz daha ziyade böyle bol yiyecekti sofralarda, iftarlarda, sahurlarda biraz o sosyalliği abartarak... Hocam esasında bizim soframız mütevazı bir sofra değil mi hocam? Şatafatlı değil. Elhamdülillah, elhamdülillah. <gülüyor> Çünkü tabi. israftan imtina ediyoruz yani. <gülüyor> öyle, olması, öyle olması lazım. Yani iki arada bir deredeyiz biz. Hem sofralarımızın bu şenliği Ramazan'ın bereketi olarak da algılanabilir ve her biten iftar sofrasından sonra bir o kadar insan daha doyabilecek kadar yiyeceğimiz de artar. Aynen. Bunu israf olarak değil de bereket olarak gayret edelim ama bu konuları da göz ardı etmeyelim. Doğru. Özellikle bugün yaşadığımız dünyada bizim şu soframıza hasret milyonlarca insan var. Kesinlikle. O yüzden tam manasıyla bir Ramazan'ı Mağfiret nişanı yaşamak, dünya ölçeğinde üleşmekle, paylaşmakla daha ziyade zevk verecek diye düşünüyorum. Çünkü misafirsiz sofra istemeyiz. Evet. Biz misafirliklere gideriz. Bize misafirler gelsin arzu ederiz. Ve bunun tabii getirdiği bir bonkörlükte ortaya çıkar. Evet, aynen. İşte bunların ikisini ayırt edebilmemiz lazım. Kesinlikle. Yani ifrat tefrit. Aynen. Ayrımında dikkatli olmak lazım. Ama ne olursa olsun Ramazan e, 11 aylık yoldan gelir. Bir ay bize mihman olur. Aynen. Vesileyi gufran olur. Bizi kendimize getirir. Şehri Ramazan merhaba diye biz her zaman bu sevinci e, yaşamayı efendim e, olabildiğince de e, manevi olarak da değerlendirmeyi. E, çünkü e, Ramazan'da gün Perhizle geçiyor. Oruçla geçiyor yani. Aynı şekilde... ...bütün azayi vücudumuzun orucu... ...söz konusu olması lazım. Sadece. Gözün, kulağın, dilin, burnun... ...kalbin, gönlün... ...gönlün, elin, ayağın... Ee, ...yani oruçtan kasıt... ...bütün varlığımızın... ...beşeriyetin... ...o, o nefsaniyet... ...enaniyet... Bireysellik, bedensellik, bencillik gibi e, şatlanmış olan e, negatif hasletlerden uzaklaşmamız içindir oruç. Müthiş bir tanımı oldu hocam. Evet yani bunu yapmadığımız takdirde Sadece beden... aynı tas aynı hamam e, aynı. günde bilmem kaç saat yemek yemiyorsunla e, Cenab-ı Hakk'ın bizler için murat etmiş olduğu orucun e, gerçekleşmesi mümkün değil. Evet. O yüzden... Ee, yemekle beraber bütün azayı vücudumuza da orucu tatdırmamız ve ondan istifade ettirmemiz şarttır demiş. diyorsun. Allah razı olsun. Evet. Bu arada hocam e, Ahmet Hocam siz zaten yakının e, Hasan Hocamızı Kardeşim tanıyorsunuz. Olur. Aynen kardeşiniz. <gülüyor> var. Hasan Sübaş ama muafık hani, oldu yani birbirimizden e, haberimiz yok. E, İzlilik Federasyonu'nda başkan dedik ama İzlilik evet. literatüründe mesela Hasan Bey'e şöyle hitap ederlermiş. Hasan liderim. Hı hı. Yani bu bir e, ben de bu şekilde size hitap etsem <gülüyor> evet, Hasan liderim. O e, muhabbetten kaynaklanıyor büyük ihtimalle. Çünkü e, ben başkanlığı kazanıp da Değerli hocamıza gidip başkan oldum deyince sen dedi, dünyada kaç, Türkiye'de kaç başkan var biliyor musun dedi, bilmiyorum dedim. 20 milyon dedi, <gülüyor> benim bütün sevincim bitti. Sonra, <gülüyor> ondan sonra de, baktım ki aslında başkan sıfatıyla bildiğimiz insanların birçoğu atanan başkanlar. E, seçilen başkanlar da var fakat azınlıkta diğerlerinden. E, birilerine lider olabilmek, liderim demeleri son derece hoşuma gidiyor ve... Sonun başından beri Ahmet abimin söylediği her şeye katılıyorum. Ne zamandan beri katılıyorum biliyor musunuz? Lisedeyim, edebiyat öğretmenimiz kompozisyon ödevi verdi. Yeşilay Derneği de üye olmuşum. Sağda solda işte Yeşilay'la ilgili e, seminerler veriyorum. Hem lisede öğrencisiyim. E, kimle bir röportaj yapayım? A, sanatçı deyince Ahmet Öztan'ı buldum ben de. E, Fatih'te doğdum büyüdüm. Yani yaklaşık e, kaç sene oluyor bu lisede? Yılından. Ben 2 yaşındayken. <gülüyor> Sonra e, dizdize oturduk. Ben sordum. Ahmet abi cevap verdi. Ben sordum. Ahmet abi cevap verdi. Sonra dedim ki bugünün gençlerine bir tavsiyeniz var mı dedim. Tabi dedi. Bugünün gençleri hangi ülkenin gençliği olduğuna farkına varsınlar yeter dedi. Ben o gün bugündür nasıl farkına varılıyor diye Ahmet abi'nin peşinden ayrılmıyorum. O gün bir tanışma faslısız evet. oldu ilk defa. Yani, yani uzaktan görüyorduk ama birbirimizi e, şeydi orada değil ilk defa diz oturup o söyledi ben yazdım. O söyledi ben yazdım. Sonra sonra ustam oldu. Sonra korosunda misafir sanatçı olarak kabul etti. Dünyanın yarısını gezdirdi bize. Hem e, şahsında insanlığı öğrendik. Hem de e, götürdüğü yerlerde... nasıl konuşulur, nasıl edilir, nasıl davranılır? Yani rehberim, abim, hocam... 83 yılından beri böyle... Maşallah. <gülüyor> tamam. Allah ayırmasın. Yani... اِنَّ مَا الْمُؤْمِنُونَ Ayeti geldi. binler ancak kardeşirler. Evet. Ahmet Hocam da sizin için kardeşimdir demesi Allah gerçekten... onurlu bir davranıştı. Allah evet. kardeşinizi pekişirsin diye çok dua ediyoruz. Ee, Aslan kardeşim hakikaten... <gülüyor> yaratılış itibariyle... kendini bu işe... Adamış diyeceğim ama yaratılış itibar fıtraten böyle yaratılmış. Gerçi herkes için belli ölçüde bu söylenebilir ama hakikaten büyük bir feragatle. Yani ben e, çok uzun zamandır Hasan'ı başka bir kıyafette görmedim. Bir Umre'de beraber olduk, İhram'la gördüm. Aa. Onun haricinde yani hep hayatı hep böyle geçmişti, Hep bu resmi kıyafetiyle geçmişti. O zaman aşık Hep dağlarda, ya. bayırlarda Nasıl? o çocuklara... Hayatın etiğini öğretmek için, hayatın disiplinini öğretmek için, dayanıklılığını öğretmek için yani bizde büyük bir e, iftiharla ve yani benim eşimden çok arkadaşım, onun kamplarına gitmiştir kalmıştır, yöneticilik yaptırmıştır Hasan'cığım, ondan sonra bir beni razı edemedi, kamplara <gülüyor> gidemedim ama istemediğimden değil e, vakitsizlik oldu. Onun için yani hayatın temel prensiplerini izcilikte öğrenmek çok önemli. Onu bir Hasan'dan dinleyelim inşallah. Tabii. yani Çanakkale mesela izi olarak gittiğinizi merak ettim. Sorduğumda 10.000'i aşmış diye tamam. duydum hocam. Tamam. Maşallah. Tamam. Bir kere yani bu izilin yani temel felsefesi gençleri kötü şeylerden soyutlamak iyi bir yerde buluşturmak değil mi? Onları hayata adapte etmek iyi bir ahlak vermek gibi. Düşünülü de bilir mi aynı zamandayız? Yani ana düşünceniz ne? Evet, şimdi bana dedikleri zaman, e, artık 20 yaşına geldin, 18 yaşına geldin. Artık izciliği bırak, liderlik yap, insanlara hizmet et dedikleri zaman. O zaman nasıl hizmet edeceğiz? İzcilikten daha başka güzel bir yol bulamadık. Çünkü izciliğin anlayışıyla Ahmet abimin o zaman söylediği... ...ülkenin gençliği olmanın farkına varmasını eğit öğretecek başka bir formül görmedim. Ee, hmm. hala da göremiyorum yani okul dışında bir eğitim tarzı olarak. İzci andına bakarsak, izci Allah'a karşı vazifelerini, vatanına karşı vazifelerini yerine getireceğine... ...izcilik türesi dediğimiz on maddelik bir e, iyi insan olma yönelik e, malzeme var, ona uyacağına... ...başkalarına her zaman yardımda bulunacağına, kendini bedence sağlam fikirce uyanık ahlakça dürüst tutmak için elinden geleni yapacağını Azam şerefi ya. üzerine yemin ederek başlıyor izciliğe. Şimdi böyle bir yemin etmiş, bu yemini etmiş çocuk ve gençlerin, bu duygular uyanan çocuk ve gençlerin... ...sadece biz ilerlemesini sağlamak için yol gösteriyoruz. Hı. Şimdi Çanakkale vesaire gibi bütün faaliyetleri aslında kandil günleri, bayram günleri gibi esramalı yapmaya çalışıyoruz. Ne gibi, ee, mesela niye biz Arife gününü üç gün evvel yapmıyoruz? Neden Kandili aynı gün kutluyoruz? Demek ki zamanın bir önemi var. var evet. Mekanın da önemi var. O zaman biz orada yaşayan, yaşanan hadiseyi çocuk ve gençlerimize yaşatmak için bir plan yaptık. Hep Anzak günü aşağı, Anzak günü yukarıya. Ne oluyor burada diye gittik, baktık. Binlerce Anzak dolu. Ve o zaman içimizden söz verdik. Biz onları geçeceğiz dedik. Kızgınlığımızdan değil, gitsin dedeleriniz ilerleyiciler tabii ama... Biz niye vefasızdık ve ya. 2004 yılına kadar bunu yapmadık diye kendi kendimize kızdık. Elhamdülillah 11.500 izciye kadar çıktığımız Maşallah. seneler oldu. Ee, bire bir 57. Alay Anzaklara karşı ilk mücadele veren alay, Yarbı Hüseyin Bey'in e, alayı. E, onun çadır kurduğu yere çadırlarımızı kuruyoruz. Onlar gibi izcilerimizi yaşatıyoruz. ile gidip şehit olan izcilerimizin arasında 23 Nisan törenlerini orada kutluyoruz. 24 Nisan uluslararası törenlere katılıyoruz şehitliklerde. 24 Nisan'ın gecesi izcilerimiz her ilden ve ülkeden gelen birer izci 57. alayın gerçek şehitliğine dedesinin üstünde yatmaya gidiyor. Çok zor bir seçim oluyor. Herkes dedesinin üzerinde yatmaya gitmek için can atıyor. Ben Dünyada başka bir millet var mıdır mezarlık üstünde yatmaya git? yani bir hayal Yok, bile ya, edemiyorum evet. ama çocuklar o kadar istiyorlar, o kadar memnun oluyorlar. Orada kalanlar o kadar güzel şeyler anlatıyorlar ki hepsi oraya gitmek istiyor. <gülüyor> Diğerleri de kızılcılar sabaha kadar hamur kızartıyorlar. Neden? Çünkü çocuklar 57. alay köylerin ikram ettiği hamur kızartması bir şey dediğimiz şeyle <gülüyor> evet asker çorbası içip şehadete yürümüşler ve hiçbiri dönmemişler. Ee, o alayda 600 yüz küsür kişi var. Ama biz en az altı bin kişiyiz Anca bütün gece bir şey yapınca... <gülüyor> e, ...ertesi sabaha yetiyor. Sabaha karşı top sesleri, ezan sesleri, sela sesleri birbirine karışmış vaziyette çadırlarından fırlıyor izciler. Namaz kılacak olan sabah namazını kılıyor. Ezanlar, selalar hep devam ediyor. Üstlerinde kırmızı bir cepken var. Sırtında delici ben geldim yazıyor. Başında Enveriye kabala var. O zaman dedi e, izcilerin ve e, askerlerin... Aynı örnek, yedikleri kabalak ve sıraya geçiyorlar. Hamur kızartması bir şey ellerinde. Yavaş yavaş kampın içinde ilerlemeye başlıyorlar. Arkada hemen sıra oluşuyor ama düşünün 11.000 kişi yaklaşık 20 kilometrelik bir kuyruk yapıyor. Vay, vay. Ee, sonra e, bir, bir noktaya geldiklerinde ellerine Türk bayrağı veriliyor. Enveri kabalığa çıkartılıp saçına kınalı asan gibi kınaları yakılıyor çocukların. Ezanlar, selalları susuyor. Mehter bandosu başlıyor. İzler önünden yürüyerek daha doğru Cenk Bayırı'na doğru yola çıkıyorlar. Güneş doğarken daha doğru tırmanan bir kan damarı görüyorsunuz. Kırmızı şapkanlarıyla çıkan tek sıra izleri Cenk Bayırı'na ulaşıyorlar. Oradan aşağıya Elidicalı gerçek şehitliğine doğru inerlerken o şehitlerin ...nasıl olmalarını isterdi düşüncesiyle aşağı iniyordu. Yani bu, o genç yaşta şehit olan insanlar gelecek kuşakların nasıl olmasını isteyerek canlarını verdi. Onu o düşünceyle 57. Alay'ın gerçek şehitliğindeki izlerin yanına oradan kampa dönüyorlar. Aynen. 19 kilometre. Deseniz ki bu bana deniz kampı yapın, izcileri davet edin. Bu kadar kalabalık toplayamam. Ama nerede şehitlerimiz var deyince... İşte. herkes koşa koşa geliyor. İşte. Bu sadece burada değil ki. Allah'a etmer dağlarında eksi 45 derecede Arap izciler geliyorlar. İlk defa kar görmüş eksi 45 derecede çadırda kalıyorlar. Bir daha gelmez diyorsunuz. Evet. Ya nasıl? Ya? İki kat daha geliyor ertesi sene. Orada şehitler bir şeyler söylüyorlar... bu, bu gençlere ve çocuklara. Bizim belki dümgalarımız biraz paslandı ama... onlar onu duyuyorlar. Kesinlikle. Oradarda almış oldukları duygularla o çocuklar artık e, o iman dolu göğüsü gibi serhatte sahip olup, sonra gelecek olan tehlikelerden muhafaza buyururlar inşallah. O kadar güzel özetledi ki, Şimdi, yani e, gençlerimizi bu noktada aşılamak ecdat yani, sevgisiyle şehitlik. Tabii çok önemli. Efendim şehitlerden bahsedil, şehitliklerden bahsedildi. Tabii şehitlere e, sorsalar, değil mi böyle bir anekdot vardır? Yine dünyada şehit olup, Tekrar. şehitliği tadarak, e, boyut değiştirmeyi, biz ölmek diye bir şeyi kabul etmiyoruz. Zaten Kur'an-ı anda da ölümü tadarlar diyor, ölürler demiyor. Hmm. Ölümü Tadar. İşte Onun için ölüm tadılası bir şeydir. Yok olmak değil. Yok efendim, ne münasebet. Yani bugün ben bu kıyafete girdim, giydim. Yarın başka bir kıyafet giyeceğim yani. O... ...bu cesetle olan işin bittiği zaman başka bir, Aynı. yine başka bir kıyafetle, evet. Çünkü hangi boyutta olursam olsun var olacak isem... ...benim yaratılmış olduğum nur o boyutun maddeselliği içerisinde mutlaka... ...ruhani olsun, nurani olsun mutlaka bir bedenli olacaktır. Efendim, onun için ölüm bizi korkutmaz. Onun için hele hele vatan içinse, hele mukaddesat içinse... Dört nala koşarız biz yani. Vızgayla tırıs gider. İşte 15 Temmuz'da yaşadık. Değil mi? Paletin altına kafa koyacak. Çok milyonlar var bu memlekette. Herkes bunu bir iyi bilsin yani. Aynı. yani. Ee, şöyle bir şey arz edeyim izniniz bu. olursa. Asancıma da belki anlatmışımdır ben bunu. Bir arkadaşım anlattı. Genç zamanlarında çocukları da yeni doğmuş birkaç aile. Ee, bir arabaya binmişler. Şöyle hadi demişler e, biraz tatile gidelim diye Kide ile Çanakkale'ye gitmişler. Ee, sahile işte oturulmuş. Yaygılar yayılmış. Efendim genç insanlar öyle bir dini bir gayret de söz konusu değil pek. Ana. Ha işlerinde iman olabilir ama yani fiiliyatta bir eee e, ya karıştı. Işte, Gününle ne yiyecek, içecekleri şunları bunları falan filan. Efendim deniz sütlük. Pırul bir hava. Ana çocuklar işte bıcır bıcır işte derken bizim arkadaş çok ilginç bir yapıya sahip. Belki namazı niyazı falan filan yok belki ama bir müşahede kabiliyeti vermiş Cenab-ı Hak ona. Çok ilginç. Ahmet bir baktım diyor. Bütün sahil bizim askerlerle dolu. Çanakkale Savaşı'ndaki askerlerle dolu. Hepsi oturmuş vaziyette tüfekleri temizliyorlar, söküyorlar, Allah Allah. takıyorlar. Bir tanesi bana geldi. Buradan kalkın gidin bizi rahatsız ediyorsunuz. Dedi. Dedi. Bütün vücudum zıngır zıngır titremeye başladım. Yanımdakilere de baktım. Hani onlar da duydum, onlar da gördüm. Onun hiç alakası yok. İşte efendim, şuydu buydu falandı falandı. Ee, hanımlar ...mayolarıyla falan, deniz Ben şimdi şaşırdım, kaldım, bakıyorum, görüyorum. Hepsi, bir zamanın şehitleri... ...tüfek temizliyorlar, oturmuşlar, hepsi ciddi, şu buydu falan. Ve bana geldi, bizi rahatsız ediyorsunuz, kalkın buradan. Derken, hava bozmaya başladı dedi. Ya hiçbir şey pırıl pırıl hava. Ama bir kararmaya başladı. Dengini denizle oynamaya başladı. Çocuklar dur bir dakika falandı filandı şunun ya şeyini tak you ne know, deniz şeyi vardı ya çocuklara. can e, mıydı takım falandı filandı deyinceye kadar bir gürültü, bir dalga çocuğun birini aldı götürüyor. Allah Arkasından Allah biz fırladık. Patrun kütür tutmaya çalışıyoruz. Yahu gidelim diyorum. Ya yeni geldi kardeşim deli misin divane misin şurada bir keyif edeceğiz nereden çıktı? Yahu gidelim çocuklar bak anlatamıyorum size başımız derde gelecek. Netice itibariyle ben onları zor ikna ettim. Lanet olsun dediler bana kızdılar bağırdılar. Toplandık çıktık oradan. Ahmet dedi, böyle bir şey yaşadım ben dedi. Gerçekten. Niye enteresan. yalan söylesin ki böyle bir yani. şey hayal edecek bir arkadaşı da değil yani. Aynen. Allah o anda Aa, ilham etti kalbini. Sporcu geçmişi olan Aha. aslan gibi bir arkadaşım. Evet. Efendim, şimdi Çanakkale eğlenmeye gidilecek bir yer değildir. Çanakkale tazime gidilecek bir yerdir. Onun için Hasan'cığımın hassasiyetiyle bütün bu ritüel haline gelmiş Çanakkale'deki davranış biçimleri hatta aynı şekilde Kars'ta da yani. Tabii Sarıkamış şehit Sarıkamış'ta da, yani orada da şehit söz konusuysa bir mukaddes saat için Allah için verilmiş bir canın orada söz konusu edildiğini idrak etmek lazım. Kesinlikle, zaten dünyevi bir takım böyle e, eğlencelerin olacağı yerler değil. Zaten siz de ayetlere vakıfsınız hocam. Hani Allah yolunda onlar ölüler değil, Öl. bilakis diridirler. Fakat tabii. siz anlayamazsınız. Tabii. Hatta tabii. başka bir ayette Allah indinde onlar rızıklanıyorlar. Rızıklanıyorlar. Tabii. Yani bu Aynen. ayetle baktığınız zaman bunlar net yaşıyorlar. Tabii, tabii Şehitlerimiz tabii. Allah bu vesileyle şehitlerimize rahmet eylesin. Sevgili Ahmet Hocam, sizin geçmişiniz gerçekten e, çok güzel başarılarla dolu. Yeşilçam'da oyunculuk yaptınız, tasavvuf müzikisi icra, müzikisi icra ediyorsunuz, e, farklı meşgaleleriniz var. Bir de e, Türkçe'yi en güzel kullanan ve bu kullanma noktasında da sanat camiasında Türkiye'de ödül almış bir insansınız. Valla... <gülüyor> e... Ne bileyim güzel düşünen, güzel konuşan insanların yanında geçti vaktim. Hani hep derler ya hocam eski İstanbul beyefendisi, kibar, evet. naif konuşur evet. falan. Gerçekten o Türkçeyi sizde fasih bir şekilde görmekteyiz. Evet. görgülü kuşlar gördüğün işler diye bir söz vardır. Ben de e, babamdan itibaren yani evimden itibaren annem de öyleydi. Bir İstanbul kızıydı, çok güzel konuşan, çok terbiyeli bir insandı. Babam belaga sahibi bir insandı. Onlardan da, genetikten de gelmiş. Mesela ablam benden de dikkatli konuşan bir insandır yani. Hı -hı. Geliyorum, gidiyorum, ben geliyorum, gidiyorum diye falan hiç ağzından duyamazsın. Biraz böyle spiker konuşması gibi oluyor ama neyse. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> efendim, e, sonra e, belaget sahibi insanların e, dizi bir ömür geçti. Bir, Güzel. Yani 74'ten beri efendim e, daha ziyade. Sonra bir de şu var. Bizim klasik musikiğimiz divan edebiyatına yaslandığı için hmm. divan edebiyatı fevkalade e, ifadeyi meram itibariyle büyük bir estetiğe sahiptir kesinlikle. Osmanlıca ya öykülen bir eee neoklasikten itibaren daha e, günün Türkçesine e, uyarlanmaya çalışmış lisan fakat e, günün konuşma biçimine eee özenildikçe Edebi ve kavramsal konuşma özelliği kaybolmaya başlamıştır. Evet. Yani ifade-i meramın kaybolmaya başlamıştır. Üstelik de şimdi iyice imaj dönemindeyiz. Yani o, o telefon mesajlarında falan artık konuşma da Aynen, gidiyor. Aynen artık emojiler. Sesli harfler kalkmaya başladı falan filan böyle bir takım şeyler emojilerle dediğin gibi. Kısaltmalar veya. Evet. Ee, o yüzden dil bir insanın e, imandan sonra en önemli meselesidir. Dil insanı abad eder, dil insanı berbat eder. eder. Efendim Cenab-ı Mevlana'nın da dil üzerinde, lisan üzerinde gazelleri vardır. Ve en, en sonunda ne güzel bir şeysin, ne büyük belasın der. Hmm. Çünkü yerinde kullanıldığı zaman dediğin gibi abad eder. Aynen öyle. Ama e, bir e, makam karşısında da, bilerek bilmeyerek suçlu insan edersen dahi tellengider <gülüyor> yani sıkıntı var. O yüzden dil çok önemlidir. Bir de sanatla uğraşan insanların daha ziyade konuşmalı, tiyatrocuların da öyledir mesela. Evet. Onlarda ve üstelik de onlarda da tabii ses tonu da çok önemli olduğu için tabii. ses tonları ve konuşma artikülasyon dediğimiz bizim mahreci huruf geldi hmm. kendi kültürümüzdeki şey itibariyle. bir de meseleyi tam karşı tarafa aktarabilmek için Efendimizin Aleyhissalatu vesselam'ın özellikle biri yani de fasihü'l-lisan. Değil mi? Ee, bir de o e peygamber Efendimiz hani bir şey anlatacağı zaman az konuşur, öz konuşur ama mesajı tam böyle derinlemesine evet. verir. Mucizelerinden biri. Aynen. Üstelik de medeniyesi de bedevisi de anlar. Aynen öyle. Kendine yani. göre algılar onu. Dikkat ettim hocam. Hasan hocamızın da çok güzel bir e lisanı var. Evet. Akıcı bir konuşması öyle var. Mi? Hatta yayın öncesi konuştuğumda dedi ki ben de e yaklaşık kaç yıl dedi Hasan abi? 15 yıl önce mi? Ramazan programı. Evet, Anadolu'da Ramazan, Anadolu'da da Ramazan Yok, programı. Çeyrek 100 oldu. 25 yıl oldu. 25 Tabii. yıl Tabii. maşallah. Anadolu'yu gezmiş, Ramazan programları evet. icra etmiş. Evet. Hiç aklınıza gelen böyle bir anekdot var mı? Yani her çaldığımız kapıda güzel olarak karşılandık. İnsanlar evlerini açtılar. Başımıza gelen güzel dersler oldu aslında. Çünkü biz izciler olarak programı yaparken her türlü malzememizle beraber Anadolu'da dolaşıyorduk. Ee, Anadolu'da Ramazan programında bir ikindi vakti bir köye giriyoruz. Hiç beklenmeyen bir anda insanların zor ulaştıkları bir yerde genelde tek bir evde iftar ediliyor. İftar adetleri, so, e, terabiler, savur adetleri. Tek vesaire. bir evde derken yani bir bütün köyde, herkes köyde bir evde iftar Allah ediyorlar. Allah. Her, nöbetçisi var yani şeyin. Hmm, ne e, güzel. O, her gece ayrı bir evde. Hiç hiç. E, her köyün adetlerini bu şekilde çekerek e, dolaşıyorduk. Bir gün. E, bir dağı aşacağız. Dağın zirvesi Çukur Şöyle, Kastamonu'da, e, Küre Dağları'nda. köyüne ulaşacağız. Yolları kapalı kardan jiple gidiyoruz. Biz açacağız ve tamamen şaşırtacağız. Bu hayal içinde gidiyoruz. Ama dediğim gibi kamp malzemelerimiz yok. Olma, yani Normalde istediğimiz yerde kalacak şekilde hareket ediyoruz. Fakat tabii birazcık da kültürün değişmesi için mesafeleri açacağız diye Araba, yük hafif. Kar da yukarıya tırmandık zirveye daha önce Güya Köy'de olacaktık. Ama öyle bir yere geldik ki araba o kadar derin kara girdi ki arabanın defransiyeli dağıldı. Yarıldı yani ortadan arka defransiyeli. Ve orada kaldık. Akşam geçmiş bizim iftar saatimiz. Bir bardak yok, bir plastik yok, içecek su yok. Ama köylüle gittiğimiz zaman köylere onlar hangi lezzete ihtiyaç duyarlar uzun zamandır yememişlerdir. Şöbiyetle bastırma var arabada. Şimdi hadi iftarımızı edelim arabaya girip dedik. İftar ediyoruz ama şöbiyet ve pastırma. E, su yok. Kar yiyorsunuz, olmuyor. Etrafta ayılar böyle lay lay, lay lay, halay çekiyorlar. Öyle bir atmosfer. Korku da var. Ya korku yok bizde. yani Hayvanlardan bir şey ama ama hayvanlar o pastırma kokusunu falan aldıkları için dolaşıyor. E, cep telefonu yok o dönemde. Aşağı yürüyerek ertesi sabah iniyoruz. Bizim kameraman arkadaşımız Bülent ki o zamandan beri izli lideri kendisi de. Ha, bir de tabii savur vakti geldi. E, tutalım mı tutmayalım mı oruç? Çünkü en yakın yerleşme 20 kilometre. Yürüyerek... 20 kilometre yürüyerek gidip yardım alacağız. Bülent'le beraber ben dedim tutacağım. Kesinlikle tutmam lazım benim. Ben niyetlenince... Onlar da niyetlendi. Bir de Burak var bizim Özmut Afoğlu yanımızda. Onun karnı ağrıdığı için de betçi olarak arabada bıraktık. Ama öncesinde savur edeceğiz. Sahurda ne yedik? Gene pastırma ve şöbiyet. Biri tatlı, biri tuzlu. Biz Bülent'le aşağı doğru yürümeye başladık sabah güneş doğarken. Bülent görüyor yan tarafta, akıyor şıkır şıkır sular artık ormanın içinde. Alçalıyor, inecek şey, aşağıya. Abi bu sular içilmez. İçilir mi? İçilmez Bülent ciğim. Niye içilmesin abi? Temiz gözüküyor. Olmaz Bülent ciğim. Ne yapacağız o suyu içmek için? İşlem yapacağız. Onu alacağız, bir bardakla koyacağız masanın üzerine. E sonra abi? Bekleyeceğiz. ''Abi niye bekleyeceğiz? Niye bekleyelim ki masanın üzerine? Niye dursun bardak?'' ''Oğlum iftarın gelmesini bekleyeceğiz, <gülüyor> Yalnız susuzluktan.'' Aşağıya doğru <gülüyor> gittik... <Bastırmayı> <gülüyor> <lankisi>. <gülüyor> yani, yani, ya hem iftar ağabeyi sahur yapıyoruz, tatlı da susun. <gülüyor> kesinlikle. <gülüyor> Aşağıya indik, bizim e, yeni rahmetli oldu Hüseyin diye bir tanıdığımız <gülüyor> arkadaşımız... traktörle e, bir köye binince telefon ettik, geldi. Hüseyin... ''Ya sen de batarsan?'' ''Zincivaleli... E Hüseyin dedim, ya zincirle de batarsam orada çok fazla derin kar var, kürek var dedi. Böyle özel bir, bir kurtarma geleceğini gösteri gibi kürek var dedi. Ben kürek var ne demek anlamadım o zaman. Yukarı çıktık, zincir de taktı, battı da... ...ama aldı eline küreği, bütün dağın karını küredi, bizi oradan çıkarttı. O rahmetlinin e, hediyesi olarak... Ne zaman Anadolu'da, Anadolu'ya kar düşer, benim arabanın bagajına kocaman bir kürek girer. Ve o kürek sayesinde ben onlarca kez araç kurtarmış insanlara yardım etmişimdir. Bir köydeki bir yaşayan bir yaşıtım arkadaşımın bize öğrettiği bir şey. Meğer ben çalışmaktan yılmamış oradaki şey. Hocam gerçekten sohbet, muhabbet eyvallah, güzel akıyor eyvallah. ki ama her bir dayetin bir nihayeti vardır ya. Programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ben gerçekten çok keyif aldım. Çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza, gönlünüze sağlık diyorum. Teşekkür ederim. Evet. Allah razı olsun. Size e, ufak bir hediye takdim etmek istiyorum. Eyvallah. Sağ e, olun. Teşekkür ederiz. Evet. Osmanlı'da diş kirası vardır muhterem Eyvallah. hocam. Yani İşleri Başkanlığımızın iki güzeli eseri. İslam İlmihali ve Kur'an-ı Kerim. Çok teşekkür ederim. Hasan hocam buyurun. İnşallah çok iyi günlerde okuyun. Sizi edin diye dua ediyoruz. Allah olsun. Çok Allah sizden de razı ederiz. olsun. Çok teşekkür ediyorum. Evet kıymetli izleyenlerimiz bu akşam da Ramazan soframızın sonuna geldik. Allah nasip ederse yarın akşam yine huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.